Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Muttessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Rasul! İlk vahiyden sonra 3 yıl veya 6 ay fetret Vahyin kesilme devri yaşandı. Buna üç sene diyenler de vardır. Fakat tercih edilen görüş altı aydır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira'dan dönüşte gökten bir ses işiterek Hazreti Cebrail'i görmüş, korku ve titreme içinde eve dönüp beni örtün, beni örtün deyip yatmıştı. Bunun üzerine ilgili ayetler indi. Kalk, insanları uyar, Rabbini tekbir et, Büyükle, elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim, onu sarpa sardıracağım. Çünkü o, Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı, baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da, ''Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür.'' dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer.'' O durmadan yenilenen derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar, İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır... Dilediğini de doğru olay iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. 30. ayetteki 19'un ayrıca bu ayette de iman hususunda imtihana sebep bir sayı olduğu belirtilmektedir. Böylece bu sayının ihtiva ettiği incelik ve hikmet hakkında insanlar uyarılmaktadır. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için, muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanları uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Yahut her nefis kazandığı günahlar yüzünden bir rehine tutsaktır. Ancak bahtiyar olan defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı derler. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi... Hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğru sonlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis hiç korkmaya gerek yok. Şüphesiz o Kur'an hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Allah Celle Celaluhu'nun dilemesi için de dua ve ibadetle istemek lazımdır. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyamet konusundan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Baştaki la harfleri yemini kuvvetlendirmek için gelmiştir. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan, Nefse. Bu ayet, günahlarından dolayı pişman olup, kendisini ayıplayan, böylece kötülüğü ve günahları kendisine hoş gösteren ve onları yapmayı emreden emmare nefsinin hayvansal yön ve dürtüsünden kurtulmuş ve Allah Celle Celaluhu katında bir derece değer kazanmış insanı tanıtmaktadır. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Yahut insan önündeki ömrünü günahla geçirmek ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı... Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan, kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır. Her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, geldiği zaman, onu alelecele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uyu. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar, siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Ehli sünnete göre ahirette böylece Allah'ı görmek aklen mümkündür. Müminler ahirette onu görecek, kafirler göremeyeceklerdir. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin can köprücü kemiklerine dayandığı zaman. Kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağı dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık. Hem de ahirette layıktır sana azap. ...daha da layık. İnsan... ...başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan... ...akıtılan meninin içinden bir nutfe... spermad değil midir? Sonra bir alaka oldu da... ...Allah onu yaratıp... ...azalarını düzenledi. İşte ondan... ...o spermadan... ...erkek ve dişi olarak... ...iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah... ...ölüleri diriltmeye... Kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir ilk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce, üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, o vakitlerde insan henüz anılan bir şey değildi. Baştaki hel soru edatı kesinlik ifade etmek içindir. Doğrusu biz, İnsana kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılarla bir karışım olan nutfeden yarattık da onu insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör. Hiç şüphesiz biz, Kafirler için zincirler, bukağlar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler cennette karışımı kâfur olan dolu bir kadehten içerler. Kalbi kuvvetlendiren ve her türlü kirlerden arıtan kokusu ve tadı olan bir içecek su veya bir pınar. O kâfur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları. Ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı Onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer, meyveleri de koparmaları için aşağı saktırıldıkça saktırılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içilir. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsevil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak... Ölümsüz gençler dolaşır ki, onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan, tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanız da karşılığını bulmuştur denilir. Bu Kur'anı gerektiği zamanlarda peyder indiren biziz. O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya manköre, kafire boyun eğip itaat etme. Resulullah da Yaradana isyanda yaratılana itaat yoktur buyurmuştur. Böylece müminlerin Yaradan'ın emrine aykırı hususlarda hiç kimseye itaat etmeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Sabah öğle ve ikindi namazlarını kıl. Gecenin bir kısmında ona secde et, akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun uzadıya onu tesbih et, Teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayeti kerimede şuna işaret edilmektedir. Yüce Allah'ın bizim lehimize olan şeyleri ve hidayetimizi dilemesi için, ona yalvarmalıyız. Ona ibadet ve taatle yakınlık sağlamamız ve dilemesini dua edip istememiz gerekmektedir. Çünkü insan kendi iradesine, istek ve arzusuna bırakılırsa aleyhine çıkacak en kötü şeyleri bile iyi diye isteyebilir. Böylece sapıklığa düşer. O, bilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Hem tevhidden sapan hem de insanlara din ve dünyasında zulmedenler. Murselat suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. elli ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure adını birinci ayetteki mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve rahim Allah'ın adıyla, andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine sert rüzgârlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı emre göre ayırdıkça ayıranlara. Kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki, vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık Kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki, her şey ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün, ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da, Onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeniz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Haydi gidin. Üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir? ...ne de ateşten korur. Çünkü o, saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o, sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların, o gün vay haline. Bu, imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler. Bunları yalan sayanların... O gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki, Sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa, Hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların, O gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, Gölgelerde, pınar başlarında, hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara, işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar, Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin, biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetleri yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmezler, boyun eğmez, diğer emirlere itaatte bulunmazlar. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.